Fakas Eller Riot Girl'den Bugüne Kadın Müzisyenler Hazırlayan ve sunanlar Haziran Düzkan ve Özge Gözke Merhabalar, makas elleri dinliyorsunuz. Ben Haziran. Ben Özge. Bu haftaki temamız e, fanzinler, bağımsız yayınlar ve şirkette çalışmayan gruplardan dinleyeceğiz. E, bugün bahsedeceğimiz fanzinler içinde Gacı var, Pubic var, daha geçmişten veya daha yeni fanzinler de var. Cinayşe var, Zigella, Notata var. Son zamanlarda çıkan bir fanzin ve tabii çalacağımız gruplar var. İlk olarak Kırık Çizgi'yi dinledik. Kırık Çizgi 2003'te Eskişehir'de kuruldu. Ezgi Gedik, klavye, piano ve vokalde. Atacan Yücel, bas vokalde. Murat Tülek, davul, klavye ve vokalde. Peyote'de konser vermişlerdi. Orada e, dinlemiştim. Sanırım bir üyeleri askere gittiği için son konserleriydi ama tekrar bir araya gelecekler. İlk albümlerini kendi çabalarıyla yayınlıyorlar. İkinci albümlerini plak e, formatında bir şirketle çalışarak yapmışlar ama hani... E, bir şirkette çalışmayan müzisyenler tanımına az çok giriyor kırık çizgi. Bugün bahsedeceğimiz bir mesele de aslında e, fanzinlerle bağlantılı olan internetin çok sık söz ediliyor zaten gücü. Müzik yaygınlaşmasında bir zamanlar e, internet yokken anlaşması olmayan şirketlerle çalışmayan grupları fanzinlerden öğrenirdik ya da öğrenilirdi. E, Şimdi ise artık internet var. Evet demolarına ya da kasetlerine Arkadaşlarına veriyordu insanlar o şekilde. Şimdi gerçekten internette MySpace'le diyebiliriz. En son Bandcamp diye bir site çıktı. Oradan da bedava yükleyebiliyorsunuz. İşin güzel tarafı bağımsız çalışan müzisyenlerin peyota başta olmak üzere birçok yerde konser imkanı bulabilmesi. Hı. Kendinizi bir şekilde tanıttıktan sonra demonuzu bedava indirilebil indirilebilen bir yere koyduktan sonra gidip konser verebiliyorsunuz. Ve birçok dinleyiciniz oluyor. Ki bu... Albümü bedava indirmek, ücretsiz indirmek artık sadece işte adı duyulmamış grupların değil, çok tanınan grupların da tercih ettiği bir şey. Redünden Rainbow albümü gibi, Rainbow sanırım. Albümü gibi bir sürü albüm de internetten indirilebiliyor. Bir sürü grup da çok adı duyulmuş grup da internetten kendini tanıttılar. Mesela Lily Allen gibi biz de çok çaldık. İlk duyulduğunda ilk şarkılarını internette dinledi insanlar ve orada sevdiler. Aslında MySpace'in şeyi e, mantığı çok basit bir şeye dayanıyor. Yani müziğini koyuyorsun ve dinliyorsun. Çok fazla reklam var sitede. Hı hı. Artık iyice değişti ve ticarileşti diyebiliriz. E, ama yine de hani şarkıları dinleme olanağı veriyor. Bugün size çalacağımız müzikler de özellikle MySpace sayfalarından, grupların... ...ya da başka işte kendi sitelerinden indirebildiğimiz müzikler. İkinci olarak e, Toz ve Tozu dinleyeceğiz. Krallar adlı şarkısı Erkin Koray cover'ı. Hayır. Ardından da evet fazinlere <gülüyor> devam edeceğiz. <laughs> ¶¶ Toz ve Toz'dan bir Erkin Koray cover'ı, kralları dedik Toz ve Toz, Seni Görmem İmkansız, o da plak şirketiyle çalışmayan bir grup. Gaye Su Akyol'un vokaliyle dört kişilik bir grup. Kasım 2007'de İstanbul'da kuruluyor. Ee, bu iki grubu da Seni Görmem İmkansız ve Toz ve Toz'da birçok konserde görebilirsiniz. İstanbul'da özellikle konser veriyorlar. Bugün fanzinlerden, bağımsız yeğenlerden bahsediyoruz. E, fanzinlerle ilgili belki de en güzel şeylerden bir tanesi hiçbir sansüre uyur, uğramamaları. E, tamamen bireysel de olabilir, bir kolektif işi de olabilir ama genel olarak şirk herhangi bir m, bağımsız yayından bile daha rahat e, bir şeyler var. Dolayısıyla ön elinde mesela Pubic isimli Fanzin var ve burada size okuyacağım parça herhalde başka hiçbir yerde okuyamayacağınız bir e, metin. Şöyle diyor, ve bu arada Fanzin'in bir özelliği de... Neredeyse birçok yazının altına bir retikör şarkı koymuş olmaları. Mesela bu Letty Green 2001 e, yapımı Dyke March isimli şarkısına ithaf edilmiş evet, bir parça. Türk şey konulmuş bu da çok güzel. Hı -hı, de diyor ki lezbiyen yürüyüşüne katılmayı seviyorum. Etrafımın kadınlarla çevrilmesini seviyorum. Çıplak kadınlarla yürüyorum. Bize nerede duracağımızı ve nerede alacağımızı söyleyebilecek kimse yok. Diren haykır. Biz nerede duracağımızı söyleyebilecek kimse yok. Biz bu devasa feminist kitleyi oluşturan şirret karılarız. Diren diren haykır. Evet, pübük fan fanzin ismini publiklardan alıyor. O tahmin edebileceğiniz <gülüyor> gibi. Tahmin edebileceğiniz gibi. Yani ben Amergi'den almıştım, orada da birçok fanzin. Mifisto'da bulabilirsiniz fanzinleri. Aslında eskiye göre daha az yer var sanki. Evet, Fancı. ama ben, bir çoğunlukla da İstanbul'da. E, tabii internetten her zaman ulaşmak mümkün, internette indirmek mümkün. İnternette bu konuyla ilgili çok fazla site var. Daha önce Wikizine'den bahsetmiştik. İngilizceler ee, var ya, Türkçe'ye fanzin koyan çok e, yer yok sanırım. Birkaç toplama kitap yayınlandı. Fanzin'e uygun mu bir kitapta olmak onu da tam bilemiyoruz. Belki bugün ondan da bahsederiz biraz. biraz... Fanzin literatürü var pardon. Yerli Fanzin tarihinde Yüz Fanzin e, adlı Moskova'nın Sesi Faydalı Eserler serisi olarak hı hı. E, bir tane de çok kalın bir hali var. Türkiye'de bugüne kadar çıkmış Fotokopi fanzine. afişler. Fotokopi afişler evet. Oldukça kalın. Birçok Fanzin'in kapağına, afişlerine ulaşmak mümkün burada. Bunların içinde içeriklerini bilmesek de ilginç şeyler var. Angel Stick adlı bir tane var. Burada sesleri duyuyorsunuzdur. Karıştırıyoruz. <gülüyor> Erkeklerin gelmişini geçmişini var. 1997 evet. tarihli. Duyduğum en net cümlelerden bir tanesi diyebilirim. Adı bu derginin. Mondo Troşo en eski fanzimlerden bir tanesi. Biraz daha şu sansür işinden bahsetmek istiyorum. Çünkü çok konuşuluyor. En son internette yani bu şirketlerden bağımsız müzik bunu şirketler avantajı çevirebilir. Tabii yani hani hiçbirimiz bu sanatın alınır satılır bir şey olmasını istemiyoruz ama halihazırda öyle. Bunu bazı şirketler biraz daha bu özgürleşme e, akımını biraz daha iyi değerlendirirken bir kısmı e, Türkiye'de korkunç şeyler olabiliyor. Fizinin yasaklanması. Bülent Ford'a tarafından daha doğrusu MÜYAP tarafından. Bülent bu konuda çok eleştiriliyor. Last de başladı sanırım değil mi? Last them, MySpace. Sonra tekrar açıldı hepsi ama neye yarar? İnsan elinden yani bir şey böyle bir tehdit altında olduğunu hissetmek kötü bir şey. Ki bahsettiğim şey çok ufak bir şahsına internetten müzik dinlemek sadece. Yani hani satılan bir albüme ilişkin şarkıların yasaklanması hani an, bir anlamda anlaşılabilir. Copyright internette hı hı. her şey copyrightlı. Yani çoğu şey yani creative hı hı. commons dışında ama bu da bütün müzisyenleri etkiliyor. Site tamamen kapatıldığı için <gülüyor> <gülüyor> güzel ülkemizde Şimdi Ekinfield'den dinleyeceğiz. Ekinfield'e yakın zamanda bir albüm yayınlayacak ama iki albümü We Are Ours ve Sun albümlerini internetten yayınlamıştı. Aynı zamanda Prod Pilot'ta çalıyor biliyorsunuzdur. Ondan Written, written On dinleyeceğiz Sun albümünden. Grupper gelmişti daha önce Portland'tan bir müzisyen ona çok benziyor sandı. Tam da tavsiye ettiği albümler arasında Sun albümü. Arkasından İzmirli bir müzisyen The Bird Cage'den Dreamers'ı dinliyoruz. Maybe we don't know Maybe if we get together Ekim dinledik. Ee, Ekim Fil e, müzik dışında başka işler de yapıyor. Zaten bugün çaldığımız müzisyenler çoğu bağımsız olduğu için bu işten para kazanmıyorlar. Ekim fil albümlerini ekimfil albümlerini ekimfil.com'dan indirebilirsiniz iki albümünü. Ee... Evde kaydediyorlar müzisyenler. Son dediğimiz Bird Cash de öyleydi. E, band'ta görmüştüm. Merve Kocadayı bir röportajı vardı bandta. E, o da evde kaydediyorlar. Diyor ki kayıt kalitesinden de anlaşılabileceği gibi evde profesyonel olmayan bir şekilde kayıt yapıyorum. Bitpazarı'ndan aldığım bir mikrofon var. Onun dışında evde çeşitli enstrümanlar biriktirdim. Rezalet durumda da olsa bir şekilde işte bunları kaydedip birleştiriyorum diyor. Cinayşe Fazil'den bahsedelim. Cinayşe de 2008 yılından kışından beri çıkıyor birinci sayısı elimde. Edebiyat seçkisi bu aynı zamanda ve Son sözde de şöyle bir şey söylüyor. Birçok şiir var. içinde birçok edebiyat eseri var. Ee, daha önce belki de adı duyulmamış kadınlar tarafından. Bir kısmı da bu arada e, Mahlas yazıyorlar. Mesela, e, mesela Halde Edip Demir sanırım Mahlas. Anita Sezgener Sanırım Mahlis emin Eminim, değilim. Ben de emin değilim. Diyor ki Cinayşe sadece kadınların yazdığı bir mecradır. İlk sayıya TR'ler ve dikiş yerleri atarak başladık. Cinayşe'de siz de yer almak isterseniz cinayşefanzin.gmail.com iletişim adresimiz olsun diyor. Yani hepiniz şu anda bizi dinleyenler de buraya yazabilirler. Altıncı sayısı çıkmak üzere. Evet altıncı mı beş mi emin değilim. Beşinci sayısı vardı art Büro kadınları diye. Hı -hı. Ee, sanırım o çıktı. Sadece sanat yazıları değil feminist eleştiri yazıları... ...görsel işlerle de açıklar. Evet cinayişe.blogspot.com'dan da... ...işlerine ulaşabilirsiniz. Onu da Amargi'den... ...bulmuştum sanırım. Oraya bırakıyorlar. Queer fanzinler elinde. Queer mi diyelim? Ne diyelim? Daha ziyade. Queer de denebilir. Eee... Bir transseksüel grubun, kadın erkek transseksüellerin oluşturduğu grubun... ...çeşitli zamanlarda, iki sene boyunca çıkardığı fanzinler var elimde. Gacı, Laço var. Gacı var. Dönme var. En son Ocak 2009'da çıkmış. Birbiriyle bağlantılı fanzinler aslında. Birbirlerini tanıyan insanlar tarafından çıkarılmakta olan fanzinler. İçlerinde hem mizah e, yazıları var... ...hem de, de hali hazırda yaşadıkları baskıyla alay eden baş etmek için yazılar var. Hem köşeler var. Burç yorumları var. Burç yorumları dahi var... E, <gülüyor> Özellikle Gacı ve Dönme'yi çok seviyorum ben. Hala sanırım çıkmıyorlar ama o başla bahsetmiştin yani istediğin gibi yazabiliyorsun. Gerçekten internete belki koysan o kadar rahat edemezsin. <gülüyor> evet ve ama aynı zamanda Gacı için e, söylenebilecek bir şey gün, bu, bu konudaki gündemi hiçbir yerden takip etmek pek mümkün değil. Halbuki bu fanzinden takip etmek mümkün ve birçok fanzin gibi e, bileşenleri tekrar bir yere gelip veya herhangi bir yerde yeniden çıkabiliyor. Belki bir yazarı ben bir daha çıkarmak istiyorum deyip yeniden fanzin çıkarabiliyorlar. Hı -hı. Çıkarabiliyor. Özellikle kişisel deneyimlere ilişkin gündemi çok fazla takip edemiyorsun belki. Yani hı hı. Haber olarak takip ediyorsun da. Deneyim paylaşımı çok fazla maalesef yok. Evet. Şimdi ne dinleyeceğiz? Bedroom, Ankara'dan iki tane grup dinleyeceğiz Bedroom Drank. İstanbul'da yine Peyote'de birçok konser vermişti. Sık sık geliyorlar. Fungu'yu dinleyeceğiz. Onların MySpace'lerinden bulduğumuz şarkılar kayıtlarına ulaşamadık. Önce Ivy Bedroom Drank'tan, arkasından da Fungu'dan Letter. Baba Go Merhabalar Bedroom Drunk Nedik, Ankaralı bir grup. 2000'li yılların başında dağılma kurulup o dönem yine dağılma tehdidiyle karşı karşıya kalmış bir grup. Fakat daha sonra yine bir araya geldiler. Sık sık Siksyen de Benchers'a benzetiliyor. Vokalde Kim Gordon'a benzetiliyor. Indi post punk diyelim bir grup. Evet internet siteleri vardı ben oradan Keşfetmiştim ve birçok insan da hani keşfedip Oradan dinlediği bir grup Rufungu da yine Ankara'dan 2002'de Bir cover grubu olarak kuruluyor Vokalde Zeynep, Erdem Yine vokal gitarda Pınar, Basta ve Kerem Davulda olmak üzere Band toplaması vardı Bir ara Bağımsızım Düsyanlar'ın yayınladığı Orada da bir şarkıları vardı Local Prince diye O da iyi bir toplamaydı bilmiyorum hala Ulaşılabilirim ama Festivalde de vardı bandın Evet Demonation Festivali'nde de, de birçok grup çıkmıştı. Bağımsız gruplar özellikle çıkmıştı. Hı hı. Fanzinlerden bahsediyoruz. Ee, bu iki grubu saymışken aklıma e, inhuman interest de geliyor. Sanırım iki ya da üç sayısı çıkmıştı. Hala çıkmıyor. Özellikle kadın müzisyenlere, rahat görüm müzisyenlere çok fazla yer veriyordu. Ee, tekrar çıkarsa seviniriz aslında. Ee, müzikle alakalı bir fanzin değil ama zarar önemli bir fanzin. Zar değiliz, ar değiliz, feministe sloganı hem sonradan popüler oldu hem de iyi bir laf aslında. Bu Üniversite tarafından çıkıyor da İstanbul'da. Alemin İsvan Eskişehir'de üniversitede yine çıkan bir fanzindi. Tek sayfalık. Ee, bunlar da hatırlanması gereken ve her nedense ulaşamadığımız, bulamadığımız... ...fakat keşke bir zamanlar arşivlenmiş olsaydı dediğimiz fanzinler. Evet, benim evim de dipsiz kuyu diye bir şey var. Feminist bir fanzin. Ee, yılı yazmıyor yine e, kadınların feminizmle ve kadın olmakla ilgili deneyimlerinin yer aldığı bir fanzin. Evet. Sergilerden bahsedersek annem bile kitap yapabilir sergisi vardı eylül ayında 200 katılımcı katılmıştı iki kişi düzenledi Gamze Özer ve Timote Huguet bir proje bu işte insanlara bir çağrı yaptılar anneniz bile kitap yapabilir siz de yapabilirsiniz diye bir serigrafi atölyesi düzenlediler ve insanlar bu da yaptı daha sonra bunu sergilediler bir isim mı? olduğunu düşünüyorum. Açık konuşmak yoksa anneniz bile falcılık yapabilir. Yani sen nesin ki anneninle gibi bir his veriyor insana. Yani neler falcılık yapamazsın. Bir aile kadın düşmanı buldum ama tabii iyi niyetli bir çalışmada olabilir. Sanırım tekrar düzenlenecek bu fal. Fanzinler... Güzel konuşuruz <gülüyor> <gülüyor> öncesinde. Falcılar müzeleri de girdi New York'ta. New York Modern Sanatlar Müzesi'nde kadın sanatçıların yer aldığı geniş kapsamlı bir serginin içinde ...bir zin project yer aldı. Orada zin de deniyor... ...magazinin kısaltması zaten... ...fanzinler oradan geliyor. Ne diyorsun peki müzelere girmesi konusunda? Yani... ...genel olarak fanzinde ve de ...bunların mesela biraz daha... ...politik olarak önemli olduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla müzeler falan açıkçası sermayenin çok içinde olduğu alanlar çok içime sinmiyor. Demin bu konuda konuşurken örneğin Ece Temelkuran'ın Musesleri kitabının Stensil'le ile tanıtılmasından da bahsettik. Billboardlar var, şunlar dergiler var, televizyon var. Hepsi sizin yani fazlının stensil elimizde kalan çok az şeyden bir tanesi. Onları da müzelerde sergileyip. Pierre Amaç'ı kullanmaya çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Guerrilla Girls iyi bir çıkış yaptı bu konuda. Yani genel olarak bu kadın sanatçıların yer aldığı MoMA'daki sergiye karşı. Yani şeyde böyle bir sergi düzenliyorsunuz ama hani toplamda %10'dan bile az kadın var tüm sanatçılarınızın içinde. Kuratörlerin içinde yine çok az var ve bunlar çok az kazanıyorlar. Yani komik oluyor gerçekten bu şekilde bakınca da. Şimdi... Ee, yine iki şarkı birlikte dinleyeceğiz. Önce OAK e, içinde Ekin San Aç var Kim Kyo'dan. E, James Hakan Dedeoğlu var. Aynı Hı -hı. zamanda Band Dergisi'nde de yazıyor. Bir kişi daha var. E, ismini bulamıyorum. E, New Burn adlı şarkısını dinleyeceğiz onların. Onlar da konserlerinde sanırım CD'lerini dağıtıyorlar. Hı -hı. Arkasından Fuji Kureta geliyor. Onlar da bir albüm hazırlığında ama şu an internetten şarkıların ücretsiz indirebiliyorsunuz. Bonjour. Hı -hı. Fuji Kureta'dan Bonjour isimli son derece sade bir şarkı dinledik. Fujikureta, e, Deniz Öztürk ve Şahin Kureta'nın Elektro Down, Down Tempo grubu. 2008'den beri beraber e, müzik yapıyorlar. E, bazı şarkıları bu da onlardan bir tanesi Sadece İngilizce şarkı yapmıyorlar. Yine MySpace'te bulabileceğiniz bir grup. Mesela onlar şöyle bir şey söylüyorlar. Aslında plak şirketleri görüşüyorlar ve mesela bazı plak şirketlerinin kendilerine... E, Dijital dağıtım teklifinde bulunduğunu fakat daha çok fiziksel albüm derdinde olduklarını söylüyorlar. Yani bazen tercih edilmese de gruplar bağımsız bir şirketlerle anlaşmayan gruplara dönüşebiliyorlar. Her zaman bu bir tercih değil ama bazen de bu bir tavır bile olabiliyor. Diğer taraftan daha çok tanınmak için bir plak şirketiyle çalışmak. Tabii çok fazla avantajı olduğunu hı. konser için e, ve duyulmak için. Her müzik grubu sonuçta mümkün olduğunca fazla insanın kendi çarkısını dinlemesini ister. Aynı şey dergiler için de geçerli Hı -hı. Band Dergi mesela bağımsız bir yayın olarak e, sayılabilir. Hı -hı. E, onu da bir şekilde basmak için işte bir şekilde reklam almak ya da bir şeyler yapmak, satmak zorundasın. Hı -hı. E, OAK'tan dinledik. Aynı zamanda band Dergisi'nde de yazan bir ekip. Tam e, grubun üyelerini söyleyememiştim size. James Hakan Dedeoğlu gitar ve vokalde Ekin Sanaç Kim odan tanıdığımız. E, keyboard ve vokalde Mikhail Çınar. Elektronik gitarda Berna Göl, basta yine Kim odan Ve Tayland Turan, e, Bateri'de, e, ona onlar, sanırım Kadıköy'de, özellikle Arko'da da birçok konser verdiler. <gülüyor> Taksim'e de geliyorlar. E, bugün fansinlerden bahsettik, bağımsız yayınlardan da bahsetmeyi planlamıştık ama maalesef pek vakit olmadı. Ama kısaca geçmek için Türkiye'de feminist hareketin de e, kurulmasında önemli bir şey, bağımsız yayıncılık. Önemli bir, öyle bir örneğin feminist dergisi, kaktüs dergisi, daha sonra pazartesi dergisi, halen şu anda Amargi dergisi. E, Feminist politika. politika gibi dergiler e, politika üzerine de okuyabileceğiniz ama tabii ki feminizin birçok devrimci teori gibi bütün hani e, sanata ve her şeye dair sözü olan bir şey dolayısıyla birçok şey öğrenebileceğiniz ve ilgilenebileceğiniz yayınlardı ve hala bir kısmı da çıkmaya devam ediyor. Bu yayınları yapan kadınlar da dergiciliğe ilişkin bir şeyler yaptıkları <gülüyor> için işte görsel yolladıkları işte <gülüyor> tasarım yaptıkları için o da insanı geliştiren bir süreç yani dergi çıkarmak Çok fazla rastlamayacağınız belki de bu kadar kadın yazarı Hafta sonu ekleri hariç hiçbir yerde rastlamak Mümkün değil basında evet. Son bir fanzinden bahsetmek istiyorum Zegiella Notata e, ismini Henry Michon'un e, Ufak bir öyküsü sanırım oradan alıyor Yolunu kaybetmiş ve biraz karmaşık Bir ağa öğren e, örümcekten Daha çok gerçek Üstücüler mi diyebiliriz bilmiyorum e, Farklı edebi, edebi metinler var e, İçinde şiirler var Onda yine Mephisto'dan sanırım bulabilirsiniz İstanbul'da. Aynı zamanda internet sitelerinden de ulaşabilirsiniz. Ee, tabii bütün bu fanzine ulaşamıyorsunuz ve yine de bir fanzin okumak istiyorsanız kendi fanzinizi yapabilirsiniz. Fanzinle ilgili sık söylediğimiz gibi en güzel şey bu. Her an yapabilirsiniz gazeteden kestiniz küpürlerle son derece şık ve e, okumaya değer bir şey üretebilirsiniz. Belki bir gün biz de çıkarız. <gülüyor> İyi olmasın. Ee, karga Mecmua'dan da bu arada bahsetmek istiyorum. Burada birçok fanzin getirdik. O da gözümün önünde. Ocak ayında dört yaşına, dördüncü yaşına basmış. Evet, bağımsız bir fanzin diyebiliriz. Her ay farklı konuları işliyorlar. ve yani Bunları yazı yollayabilmek de e, iyi. Her ne kadar reklam kabul etselerdi? Evet, <gülüyor> elimizdeki sayısında. Ee, bugünlük bu kadar. Bütün bu programın kaydını ve bahsettiğimiz fanzinlere dair birçok şeyi blogumuzdan öğrenebilirsiniz. Makaseller .blogspot .com. evet Ayrıca internetten müzik üzerine daha çok şey yapmak istiyorsanız tabii kendiniz bulabilirsiniz ama Açık Radyo'da Zeynep Küpelin hazırladığı internetten müzik alt başlığı sayısız sayısıyla var pazar günü. Saat 12 ile 1 arasında onu takip edebilirsiniz. Evet anlaşma yapmamış, şirketlerle anlaşmamış gruplara değinen bir program. Ağırlık olarak değil sanırım hatta bütün program bunun üzerine. Son olarak biraz Tempoy yükseltiyoruz diyeyim. Evet, büyük bir kapanış yapıyoruz bu programın <gülüyor> devamı. Yani e, diğer şarkılara göre oldukça tempolu bir kapanış olacak. Solar Dip'ten dinleyeceğiz. Solar Dip aslında albümünü sanırım e, bir şirketle yayınlıyor ama e, son albümlerini internetten kendi sitelerinden indirebilirsiniz. Onlardan e, VST dinleyeceğiz. Ziplin Love albümlerinden. E, haftaya görüşmek üzere. Gazeller Riot Girl'den bugüne kadın müzisyenler Hazırlayan ve sunanlar Haziran Düzkan ve Özge Gözke